Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz insanın nasıl yavaş yavaş kemale erişi olgunlaşması vursa açıdan. <gülüyor> Mevlamız buyuruyor Tevbe suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ettaibunnel abidunnel hamidun ilahhir suda Ettaibun, tevbe ediciler. El-i abidun, ibadet ediciler. Dönce tekrar inşallah. El-i hamidun, allah Teala'ya hamd, şükrü ediciler. Bu şekilde ayet-i kerame devam ediyor. Önce ilk derece, İlk basamak tevbe basamağı. Yani bir insanın manevi açıdan olgunlaşması önce mutlaka tevbe kapısından geçiyor. Eğer bir insan tevbe makamına giremezse bir makam o. Şimdi dinde tasavvufta daha doğrusu makam vardır, hal vardır. Hal geçicidir. Tevbe hali, aşk hali, cezbe hali, tevekkül hali, sabır hali, bunlar her insanın başına gelir. Fakat bunlar hal olunca geçici olur. İnsan bazen maazam sab eder, Kendi buna zorlar. Sab eder. Ama o kişi o makama ulaşamadığı için kişi sab sabeder. sab eder, sahip eder. Ama küçük bir şeye kızar patlar. Hepsini götürür böyle şey. Makam makama gelen kişi artık orada kalır. İşte insanın kemali olgunluğunun ilk basamağı derlesi ile başlıyor. Bir azından ne zaman ki tövbe makamına gelirse bak makam ama hal değil. İnsanın tövbeyle de bağlı pişman olur. Ama eğer hal ise geçer. Eğer bir insan tevbe makamına gelirse, o kişi elhamdülillah Allah yolunda seri sürükle başlamıştır, ilk basamağı bilmiştir. Peki nedir bu tevbe hal nedir? Tevbe makamı nedir? Tevbe, tabe yetubu fiilden geliyor, rejia anlamına geliyor. Rücu, dönüşle anlamı geliyor. Bir kişi... ...kendini hesaba çekip de... ...ama bu tabi... ...içinden gelen bir... ...duygu ile... ...içinden gelen bir... ...sorgulama ile... ...kişi şöyle bir kendine gelebilse... ...insan kahveti nasıl yıla ...ben neyim? Beni yaratan kim? Niçin beni yarattı? Ve sorum ne olacak ne olacak? İşte insan içinden bu sur işaretleri gelse ben kimim, neyim diye önce. Peki nedir insan? Bir kişi varmış, çok onurlu, çok kibirli, kafa diken bir kişi varmış. Bu kişi giderken yolda bir yerde bir Allah dostu, yani onun kalbini keşfen gören bir Allah dostu bunu görünce buna tabi sitem ediyor onlar bağırmazlar da hey insanoğlu ne bu kadar kib, onur benir, benlik diyor ne bu senden bu kadar ben diyor diğer kişi tabi bir makam mevküs sahibiymiş onurlu kibri kişi kızıyor Semen beni tanımıyorsun galiba diyor nasıl bana bunu söyleyebilirsin o da gülüyor ben sen tanıyorum, ben sen tanıyorum. Tanımam mı diyor? peki kimim ben diyor? Ne acıdı? Evvelin bir damla pis söndü diyor. Son da kabrdeşüren birleş diyor. İşte insanın dünyadaki evveli bu, insanın sonu bu. İnsan içinden gelen soru işaretleriyle kendini araştırınca, tabi bunun sonu ne olacak? Bir ölüm var. Allah'ın koyduğu bir kural var. Fıtrat Karnur denir buna. Bu vardır, insan ölecek. İnsan dünyaya neye geliyor? İnsan dünyaya neye geliyor? Olgunlaşmaya geliyoruz. Ah, buraya, olgunlaşmaya geliyoruz buraya. Ne kadar büyük binalar yapsak, ne kadar derin temeller kazsak, ne kadar mal birtirsek, Ölüm geldiği anda, ölüm geldiği yerde hepsi sıfırlıyor. hepsi sıfırlıyor. hep sıfırlıyor. Ölüm yolda gelebiliyor, hastane gelebiliyor, uçağa gelebiliyor, ölüm gelebiliyor. Ölüm geldiği anda hepsi sıfırlıyor. Makam, mevki, yetki, para bu hepsi bir hayır oluyor, sıfırlıyorlar. Ne kalıyor? Eğer insan burada bir şey alabilmişse yani kişi burada ruhsal açıdan olgunlaşabilmişse kişi, iş öyle geliyor. Böyle. Öyle kuru kuruya amel bile pek geçe değil. Derler. Yani kuru kuruya amel çok. Var bazı kişiler çok bir şeker çok zikir de eder, ederler ama kalbi boştur kişiden böyle. Olgunlaşamamıştır. Mevla'yı tanıyamamıştır. Allah'tan gafilir kişi. Namazdan zevk alamaz, feyiz alamaz, Kur'an'dan bir şey alamaz böyle. Gaflettir böylece. Sırf onun kalıbı yatar kalkar ama pek o bir şeyi alamaz böylece. İşte insan bunu düşünce kişi ne yapacak? Önce hayatının boşa geçtiği için içten bir ürperme olacak. Ne et? Pişmanlık. O sen gelecek, doğacak. Eyvah! Ben buraya geldim ama boş yaşamışım diye. Hazreti Gazali. Biliyorsun ihyalimin sahibi. Daha çok eserler var kendisinin. Bu Abbasen döneminde yaşamış. Bağdat'ta yaşamış. O zamanın baş müderrisi kendisi. Bağdat'ta. Şan, şöhret, ün, para, hepsi onda. Veziller, paşalı ayağına geliyorlar. Öyle bir makamda, ilim de var ama kendisinde. İlim de var kendisinde. Ee, her türlü üne ermiş, para sahibi, sahibi olmuş. Bir gün, oturuyor, yatağına, yatışı zaman yastıktan sonra, içinden bir uyanış geliyor o anda. İçinden geliyor ama, uyanış geliyor. Kene kendine diyor, ismi Muhammed'dir. Ya Muhammed! Evet, Bağdat'ta herkes ayağa kalkıyor beni görünce diyor böyle. Evlerin, malın, mülkünün sayısını bilmiyor. Paranın hesabını bilmiyor. Paşalar, vezirler, bakanlar ayağına geliyor, kapısına geliyorlar. Böyle kişiyi kişiyim. Ama şu anda ölecek olsam, şu anda ölecek ölebilir ölebilirim mi? Ölebilirim diyor. Şu an ölecek, ölecek olsam, kendime bakıyorum diyor, kopu boş. İçinde marifetullah yok. Allah'tan gafi yani. Marifetullah, Allah bilen ki Allah'tan gafil ama bir an olmaz böylece. Edebin takılır tabii. Allah'tan bir gafil bakıyor evet, namaz kılmasını biliyor. Fıkıhta, imam Önder, rehber fıkıhta, ama, evet, elini bağlıyor, rükû, secdeye gidiyor ama, ama kalbi gönlü gitmiyor secdeye aslında. Kendine bir yokluyor, eyvah ömrüm boşay geçmiş diyor. Uyanmaya başlıyor. Tabi her gün artık, dünyadan tat almamaya başlıyor. Eyvah, ben boşa yaşamışım diye. Üç gün, beş gün geziyor, bakıyor, bu şey olmuyor bu şekilde. Kimse haber vermeden, Çıkıyor Batut'tan Şam'a gidiyor. Kendisi. Şam'da Emevi Camisi vardır. Onda kıblenin sol tarafında köşede bir minare vardır. Ak minare diye. Minare var orada. Minarenin altında da bir oda var. Bu kadar büyük oda aşağı var. Oraya giriliyor. Bu hiç yanına para almıyor. Böyle. Hiç ana para almıyor. Eski elbiseleri giyiyor. Şam'a geliyor o gün öğle ikin akşam yatsı kılıyor. Müezzin diyor ki ben diye bağışam diye burada kalayım. Müsaade ederseniz. Ben diyor garibim. Hiç param yok. işim yerim yok. Ee, izin verirseniz burada ben kalabilir miyim? Eve götüreyim besleyeyim müezzin. Yok diyor. Eve götürme diyor. Sağ etme diyor. Ben burada kalmak istiyorum. Dıracihan ederim diye müsaade etsen peki olur kalıyor. Yalnız diye kapıyı içerden kilit ediyor. Oda kapısını içeriden kilitler. Böyle. Öyle gidiyor. Işık vereyim, istemem diyor. Yeter bana izin ver burada diyor. Müezzin kilitliyor, gidiyor. Bu konuyu bak muhtemelen, Yeme Cami'sinin müezzini orada anlattı bize. Allah seyretti bu şekilde. O da 30 oturttuk orada. Cami geldi, o anlattı. Tabii o, aynı müezzini değil ama tabii. Bu kaç yüzyıl önce olmuş, bin yakın bir sene önce olmuş yani o mümkün bir anlattık. anlatmak orada da anlatabiliriz. Şimdi tam mezeci'nin kitiyor, Gidiyor. Karanlık oda şöyle oturuyor, gözünü kapıyor, dönüyor kıbleye. Hey İmam Muhammed ya. İmam önder yani. Üstat ana göre. Ey İmam Muhammed diyor. Dünyada da evlerin çok. Eşyan çok. Paran çok diyor. O altın gümüş paralar. Altın gümüşün çok diyor. Yeşeğin, dostun, çoluğu, çocuğun hepsi var böyle diyor. Hepsi var. Ama ben şimdi burada kabirdeyim. Öldüm diyor. Öldüm diyor. Kılan yastı namazı o benim cenaze namazımdı diyor bak. Cemaat benim de yastı namazımı cenaze namazını kıldılar. Beni diye mezara buraya gömdüler. üzerime örtüler. Cemaat dağıldı gitti. Ben şimdi burada tek başıma kaldım, diyor. Az sonra iki melek gelecek, bana kabir sorusunu sormaya başlayacaklar. Rabbin kim? Rabbiye kime boyun eğdiğin, kimi sevdiğin, kimi için Allah diye yandı? Din diye neye sarıldın? Peygamber'e alakan bağlı ne? Buna soru kal bana, diyor. Ağlama başlıyor. O zaman gerçek olarak ki kendi kabirde biliyor gurbette yalnız orada karanlık yerde orada tam mezar hayatı gibi oluyor. Sabaha kadar, sabaha kadar hiç yerinden kıpırmadan iki düzine oturummuş. Hiç yerinden kıpırmadan, başka bir yapmadan sabaha kadar yalnız tefekkür halinde. O dünyası bahta dünyası oğlum yer kabrin mezarı oradan mezarda biraz semayetirken soru soracaklar içten pişmanlık dedi Ahmet içi yanıyor emrim boşa geçmişti yanıyor sabazen okurken kendine geliyor toplarken benim bak diyor kendi gene şimdi sur üflülüyor diyor bak biraz öyle yakabım çaktayacak benim dışı atacak Sadece can maşere bana Rabbin soru soracak, dünyadan ne nasıl geldiğini diye böyle diyor. Geldiğini diyor. Orada işte hep orada kaldı. İyiyelim orada yazdım bu Süremler, orada olgunlaştı. İşte önce kişi de içinden, doğuş ile tevbe halinin gelmesi içinden gelmesi, teve. İnsan da bu ile başlayınca yavaş yavaş makama dönüştür. Bu tevbe makamına kişi girdi mi, artık o kişi o insan artık günah işleyemez, işleyemez böylece. Şey. kuldur, beşerdir. Bir hata ile küçük bir günah işlediği anda içinde yanma, pişmanlık, devamlı göz yaşı döker böylece. Çıldırır böylece. Şey. Günah işlerse. Işte. Neye benzer bu? Mesela birimiz para biritirmişiz yemeden, içmeden para biritirmişiz de geldi biri de gasp ediyor malımızı, paramızı. Mesela bazen işte haberde izliyoruz, gazete okuyoruz mesela efendim işte bir gaspçı kadının çantasını kapıyor. Kadın ne yapıyor bakınız? Kadın çantaya bırakmıyor bakınız. Kadını sürüklüyor. Kadını yerde sürüyor, ya parça kadın ölüyor çanda bırakmıyor. Neden? Şu altın var, şuyun var, var. şeyin var böyle diyor. Bunun var böyle diyor. Şimdi nasıl ki bir insanın çalıştığı, kazandığı paraları biri gelip gasp etti böyle aldı mı, kişi ne yapıyor? Canını verebiliyor. İşi gidiyor bu şekilde böylece. İşte aynı şekilde günaha karşı da onlara böyle tepkisi oluyor. Günaha karşı da oluyor böylece. Nasıl bir günah işleyebildiğim mi? Allah'lık imanıma bu zarar veriyor benim diyor. Çünkü Allah korkusu günah denen şeyi kişancı o zaman anında günahında olur böylece. Gönündeki etkisi nedir böylece? Bir insan tevbe makamına geldiği zaman zaten o kişi artık nefsi i levame deniyor buna. Nefsi i levam makamında. Levame levm, kınama. Kişi hep kendini kınar. Kınar böylece başkalarının kusurunu görmez o kişi. Ona göre en kusurlu insan kendisidir. Ona göre bakar. Bir insan bu makama gelmeyince nefse i makamıdır. nefs sahibi de yalnız kendini beğenir. Herkesi küçü görür. Herkesi kusurlu günah görür. Herkesi böylece. Herkesi böylece. Bak şu an namaz kılıyor, şu an namaz kılmıyor. Bu böyle yapıyor. Herkesi kusurlu görür kendisinin gayet olgun kemal görür böylece, işe. sahibi. Halbuki nefsi ejderha gibi azmıştır aslında böyle. Onları beni kendini kapatmışlar kendisini. Allah'tan gaflet edilir. Hacı olsun kavli yok. Gaflet edir. Ama o kişi kendini beğenir. Nefsi levame sahibi de herkese hüsnü zan yapar. O da kendini kötü görür. Bir hak e görür kendisini. İşte hak yolunun birinci basamağı Tevbe yine geçiyor, bu kapıdan giriliyor. Bir yansı Allah Azze ve Celle bu tev makamına geldi mi? Nefs amardan kurtulur, nefsiyle vaymaya geçer, hep kendini kınarken istemeyecek. Geçmişin hatıralar iç yanar. Neden böyle yaptım ve neden böyle yaptım benden böyle Günah işleyemez bu kişi. El abidun tev makamdan sonra. Abidler makamı geliyor. Abid. Abidler ibadet etme özelliğine kavuşan kişi bu. İbadetin tadını almaya başlamış artık. Bu kişiye yemeden, içmeden, uykudan ibadet daha tatlı gelir bu kişiye. Daha tatlı gelir bu kişiye. Sahabe-i Kiram'dan, macirenden bizzat vardır. Osman bin Mazun Hazretleri diye. Peygamberimizin de süt kardeşi Peygamberimizin Ali Sami de. Çok e, hali yumuşak huylu tabiatlı öyle bir kişiymiş kendisi. Mekke mükerreme de İslamın daha yeni intişarında Peygamber tabii bunu süt olduğu için gidiyor ayağına. Osman, bak Rabbim bana peygamberlik verdi. gel Allah bir cezali edeyim. bırak şu putları diyor. Bırak şu taş parçalarını. Şu kağıtı yaratı yöneten Allah var cezali diyor. Onu davet ediyor. Bir de İslam'a gelemiyor. Gelemiyor. Fakat Peygamber sefondaki hissi görüyor. Peygamber sefendi tabi. Peygamber gitti birkaç sefer. Onu davet edince bu defa utancından Peygamber'i kıramadı. Utancından İslam'a geldi. İç tam ısınmadı tamam. Sonra bir ayet-i e geldi. Cumhuriyetimiz okudu ayet e gelin hazır olunca o ayet onu çok duygulandırdı ayet-i e. Çok duygulandırdı. İçi yandı. O ayet-i esrarına, sığılana vakıf oldu ayet-i kerime. E. İşte. Cevbe kapıldı. Aşa geldi. Peygamber yana geldi ağladı. Ya Allah beş imanı geliyorum dedi ilmana geldi. Aradan bir zaman geçti. Az bir zaman geçti. Birkaç aradan geçti. Bir gün geldi peygamberimize Ya Resulallah, ben zevcimi yani hanımımı boşamak için Rasulallah. Acaba bir sakıncası var mı yani sizin için din açından? So Peygamber sordu. Boşayım. Peygamber de sordu. Ya Osman peki hanımına ne kusuru var? Sana karşı bir Ters bir şeyim var böylece. İslam'a karşı tutun var hanımını? Yok ya Resulallah. Hanım benden daha iyi ya Resulallah. Öyle mümini kamile, mümine hanımım. Öyle tekvah Ama boşamak istiyorum. Niye boşamak istiyorsun? Ya Allah İbadet o kadar tatlı geliyor ki ya Resulallah. Onun yanına yatmak bir canım ya Resulallah. Ama hakkından korkuyorum. Yanına gidiyorum ama Gönlüm Allah'la yanıyor Resulullah. Olamaz. O Kur'an, o zikrullah o kadar tatlı, o kadar hisli girer bana işte. İşte bir kişi Tevbe makamından sonra abidler bakmaya çıktı mı, o kişi ibadetin tadını alın o zaman başlıyor. O zaman başlayabilecek. Şeyin bakıyoruz mesela büyüklere bakıyoruz. Onlara bakıyoruz. Mesela bir örnek vereyim sahabeden Hazreti Muaz bin Cebel. Peygamberimizin çok sevdiği kişi. Hatta peygamber size şöyle buyuruyor bir gün. Ya Muaz. Peygamberimiz ona buyurdu. Ya Muaz Allah yemin ediyorum ki ben Allah için seviyorum bu Peygamberi. Buyurdu sen ben inşallah. Hazreti Muaz peygamberimizin emriyle Yemen'e gönderildi. Peygamberimiz gönder, Yemen'e gönderdi onu oraya vali olarak. O zaman da hem vali olan kişi hem orada kadı oluyor, hem de imam oluyor camide namaz kıldırıyor. Hazım oğlu tabii Yemen'e gitti. Hem kendi kurradan hesab içerisinde ee, Yemen'e gitti. Kısa bir zaman sonra Yemen'den bir kaç kişi kafre gelir, Medine'ye. Hazım oğlu şikayete, peygamberimize şikayet geldiler. Derler ki yarısı Allah biz illere muazaklama sıkılamıyoruz Ya Resulallah. Neden? Ya Resulallah sabahımızın bir rekatında Sür-i Bakır okuyor Ya Resulallah. Bir rekatında. İkine daha başka sür okuyor Bakır işte. Hem öyle okuyor ki Artık kelime de okuyor, ağlıyor, yanıyor, işi böyle kelime, dura, dura, dura, dura. Ya biz bir dayanamıyoruz derler. Bakın Bakın değil mi? nasıl bakınız Suriye Bakara'yı iki buçuk, yüz aşağı yukarı, elli sayfa aşağı yukarı elli küsur daha böylece onu fa, bir rekatından okuyor ama öyle patroket ediyor böylece böyle okuyor böylece İşte böyle sahabeler evliyalar, salihler Allah'ın böyle sevgili kulları abiden makamına girenler onu everten zevk feiz alıyorlar alıyorlar böylece. Şimdi kendimize bakıyoruz. Camiden mesela evimize bir namaz kılmak kalkıyoruz. Hele bazı kişiler ne bileyim nasıl kır akım dermiyor. Yani Sübhaneke da de okunamaz denen bir zaman içerisinde rükû secdeye gidiyor bu şekilde böylece. E ne de ne zaman gitsin Evzi Besmele'yi? Ne Fatih-i Allah kelamı bu ama ya. Allah huzurundayız. Allah kelamı okuyoruz. Eğer kişi bundan bir fiiz olsa tabii nasıl okur? Başka okumadı. muhtemelen. Başka kişi böyle. Mesela yazın, çocuklara bakıyor bazen, çocuk dondurma alıyor, külahla. Külah dondurma alıyor. Bakıyorum çocuğa böyle onu böyle yavaş yavaş yavaş yalaya yalaya böylece. Şey. Hemen yutuyor onu böylece. Şey. Ondan da kadar tat alıyor ki ondan dondurma şerefine zevkle böyle yalaya yalaya sindire sindire. E çay içten kişiye bakıyoruz. Çay kişiye biraz düşkünse bağlımsa biraz çaya e alıyor öyle o güzel demli bardağı alıyor böyle demli çayı alıyor eline böylece. Şey. Artık böyle yudumla yudumluya böyle içten böyle çekeşke çeke, tadıyla şey böyle. Hatta sigara mesela bak, yani. İslam daha cayizli tabii. Bir sigara işine bakıyorsun, şöyle işi varsa işini bırakıyor, oturuyor, yakıştıgaya böyle. Ondan sonra çekiyor, çekiyor, çekiyor bu şekilde böyle. E namaza gelince namaz o kadar acele atıma Kaldır, küldür, ne fatiha beni bir şey belli bu şekilde. Biz neredeyiz? Onlar nerede? Ama onlar efendim işte büyüklermiş onlar. İyi ama onların istediğini biz istiyoruz ama ya istedim Biz aldan cihaneti istiyoruz ama ya aynı şey biz de istiyoruz, aynı şey bir de talebiz. Ama bir nasıl istedim ben de biz bunları. Biz İbade bu şekilde. İşte ikinci basamak tevbeden sonra abi ter makamı ibadetten tadfez alabilmek. Öyle o. O duruma gelebilmek ki dünya işinden dünya zevklerinden ibadet daha tatlı olacak duruma gelebilmesi ibadeti. Bu duruma gelebilmek. buna çalışmak. Şimdi aklımıza gelebilir. Efendim işte biz böyle olamıyoruz. Tamam namazı kılmak istiyoruz güzel ama aklımızı her şey geliyor namazda. Ne yapalım? ...şimdi bir insan dışarıda neyse... ...tabii namazan durunca... ...hem insan değişmez ki muhtemelen... ...değişmez ki Şimdi... ...gafil bir kişi... ...hacı gider... ...Kabe Beytullah'ı görür... ...tavaf eder... ...tavaf eder... ...ama burada neyse... ...orada pek fazla gene değişmez böyle. İlk baştan etki duygulanabilir... ...ama birkaç tavaf ettim... ...alıştım oraya... Yine buradaki hali neyse yine aynı hali olamaz. Yani bir insan Kabe'ye gitse işte namazla böyle yaptı. Namazla bu şekilde böylece. Biz de namazın dışındayken haş Allah'tan gaflette isek böylece. Gafletteyiz. Boş konuşuyoruz, boş iş yapıyoruz. Şunlar bunlar, gözümüz haramda, dilimiz yalanda, kulaklarımız müzikte, şurada burada. Bütün gün sporun karşılığını yapıyoruz, tartışmasını yapıyoruz. Ondan sonra ezan okumuş. Hemen patır kötü bir abdest. Allah böyle durup yat kalk. Namazı kılıvereyim. Tabi namaz öyle oluyor hatta. Namaz öyle oluyor tabi. Üçüncüsü Elhamidun. Allah-u Teala'ya hamd ediciler. Hamd. Allah-u Teala'ya şükür edenler. Hamd. Övgü, medii, şükret işine giriyor. Demek ki bir kişi tevbeden sonra abid der makamına geçiyor. İbadetinin tadını almaya başlıyor. İbadetinin feyzini almaya başlıyor. Ondan sonra bu kişi de şükür hale başlıyor. Şükür hale başlıyor. Bu kişinin nimeti artık Allah'tan göre yani. Bu duruma gelmeyen kişi hep nimeti kendisinden bilir. İşte Tam zamanda bu iş yaptım, tam fırsatı kolladım, işte şöyle yaptım, böyle yaptım. Hep kendine verir muhtemelen. Hep kendine verir böyle şey. Yani aklımı kullanım yerinde, fırsatı zamana değerlendirdim, işte ortamı yakaladım. Hep kendine verir iyilikleri, Allah'tan gafildir. Damanın hoşuna giden bir şey yediği zaman, şükür der ama, onun dili der mi Nimete şükür değil o şekilde böyle. Damak hoşlanmış, dama hoşlanmış. Damak tadını almış onu bir şeyi. Çok güzel tadına gelmiş de. Eh, çok şükür, çok şükür der ama diri der. Allah şükür edemez. İşte ancak bu duruma gelen kişiler bunu Allah-u Teala'ya tam şükür ederler. Nimeti Allah'tan bilirler bunlar. Nimeti ver Allah-u Teala. Damak tadı damaktaki tad duygusu yaratan kim? Vermesi ne olacaktı. Ne olacak vermese? Her şey taslı tuzsuz. Ya bakalım mecbursun yemeğe de, ölecesin de. ilaç işe gibi olacaktı. O damak tad duygusunu veren mevlim Mevlamız. her nimete mevlim bir renk vermiş, görüntü vermiş mevlim, koku vermiş, tad vermiş mevlim onlara. Yeri göğü yaratan kim? Yeri göğü yaratan kim? Bu bedeni yaratan kim? Bir insan akıllıysa aklı veren kim? Sıhhatı ve sıhhatı veren de kim? Evlâhımız bu şekilde. Bunun için allah Teala devam demek ki burada hep şükür geliyor. Evlâhımızda şükür gerekiyor. İki arkadaş varmışlar. Biri hep allah Teala'ya Şükredermiş sürekli hep böyle. Gerçekten ama. Ne olsun olsun, Allah'ım sana çok şükür Rabbim sana. Hep böyle Allah şükredermiş. Öbürü de, tam bunu aksine, hiç şükür etmezmiş öbürü de. Hatta buna kızarmış. Ne bu dermişler, şükür, şükür, şükür, şükür. Ne bu dermiş. Bir gece, bu şükür etmeyen, hatta şükre karşı olan kişi, bir gece, Evin'e giderken meğer orada bir kişi öldürülmüş, katil kaçmış, geliyor o zaman yani kolu kuvvetlere geliyorlar. Yatağı sarıyorlar, bunu yakalıyorlar. Tebbi varmış orada gece. Yakalıyorlar bunu, alıp da bunu götürüyorlar, atıyorlar zindana. Sonra soru bir çekilecek. Atıyorlar bunu zindana. Şimdi sabah oluyor, bu arkadaşın müthi bozuyor arkadaşına. O şükredene. Arkadaşım, akşam başım böyle bir hal geldi. Çıldıracağım. diyor. Suçum yok. Altta evrenin zindana hiç beni soran soruşlarını yok böyle. Unutulun bile diyor. Ziyandayım ben diyor. Ne yapayım diyor. Bana akıl ver. Çıldıracağım ben diyor. Cevap veriyor. Allah şükrediyor. Diyor. Bu da yırtığı atıyor. Allah olur mu diyor. Bak başıma ne geliyor diyor. Buna şükrü var mı artık böyle diyor. Atıyor bunu yazmıyordu buna Atıyor. O gece gerçek katil yakalanmış. Gece yarısı. Ertesi akşamı. Gerçek katil yakalanmış ama katil de. Bir yarı bir adammış böyle. Biri, yarı, kuvvetli, canavar bir şeyim böyle. Zebani bir şeyim böylece. Öyle kişiymiş katil yakalanmış. Gece yarısı yakalanmışlar. Zor, beş on kişi tane asker zor getiriyorlar bunu bir taka kav yakalamıza eline girim getiriyorlar. Tabii eski zindanlar da ahşap, vahşet, kerpişten merpiçtendi. Kripto, kırı o Kaşap ne yapam diyorlar bunu. Diyorlar ki bu susuz yetiş tabii ya. Ayağını, bunun ayağını da ayağını buna ayağını zincire bağlayalım da diyorlar. O kaçamaz diyorlar. Bunu susuz bu diyorlar. O gerçek katını ayağından zincirle bu ayağına zile bağlıyor. Tabi uyarmış gece arasında. Bakıyor canavarın gibi bir adam ağzından pislik, kükür sayma, bağırma, çağırmalar. Öyle bir canavarmış kendisi. Mesela biraz sonra uyuyor bu kişi. Yani suçlu olan kişi uyuyor biraz sonra. O öp, katil uyuyormuş. Aradan az bir zaman geçiyor. O katil mi kalıyor? Kalk akıllar kalk! Ne oldu? Karım var, olacağım ben diyor. Tuvalete gideceğim. Zinre ayağından bağlı. Gidemiyor. Bu da kalkıyor. Hemen kovuşum bir kenara tuvaleti varmış. Şukur varmış. Bu arkadaşın dönüp orada bekliyor. Hep işini görüyor. E geliyor yine yatıyorlar. Tam yukarıya dalıyor. Yine kaldırıyor. Kalk. Kalk bakalım. Yine kaldırıyor. O gece tam yedi sefer bunu kaldırıyor. Tam yukarıya dalıyor. Bunu yine kaldırıyor. tuvalet tuvalete tuvalete. Ertesi sabah tane yine mektup yazı e arkadaşınız ya. Arkadaşım İlk mektubu sana yazdım, ne yapayım diye sana sordum, sen Allah şükür demiştin. Ben o zaman kızdım ve yurtamattım. Ama şimdi Allah şükür ediyorum diyor. Baştan böyle bir olay geldi, şimdi Allah şükür ediyorum diye. Ne edersen diyor, ya benim karnım ağırsaydı, Bir insan olsaydım, kaldıramazdım, kaldıramazdı, kalkmazdı böyle diyor. Çünkü onun karnı ağırdı diyor, o beni kaldırır diyor. Her şeyin beteri var böyle diyor. İçin üçünü basamakta allah Teala'ya şükür bahsi. Her şeyin beteri var. Her şeyin beteri var. allah Teala'ya şikayetçi olmamamız gerekiyor. Neden? O görüyor biliyor muhtemelenler. O görüyor bizi biliyor. Kul imtihanda. Kul imtihanda hep şükür görüyor Mevlamız'a. Dördüncü basamak Es-Saihun ki anlamına geliyor, bir Es-Saimun, anlamına geliyor. Asıl fakat sözük olarak, es seyahat anlamına geliyor ki, Allah yolunda, seyahat edenler Allah yolunda, İslam için, dini gelmek için, Allah yolunda, e, seyahat edenler, ne kadar, belki yeteri kadar tabi. Mesela bir kişi gideyim de bir komşuma ona bir şey anlatayım ona. İsem anlatayım ona diye evinden çıksa üç adım bile oraya girse bu da fi sebilillah oluyor. Fi sebilillah Allah yolunda oluyor tabi insan biraz da uzak giderse, sevabı artıyor. Bir kişi Allah yolunda. Yani fi sebilillah Attığı her adımına en azından 700 cevaplı bakınız. 700 sevap. Sır attığı adıma böyle. 700 de günah silmiyor bakın şimdi. Her adımında giderken, giderken yolda işinden kaybından doğsa da Allah terzi gelse, mesela Allah dedi cıralıyor. En aşırıa, yıldız katı sevaf öyle bak, fişte bile bu kişi belirje, fişte ne belirje? Sonra tabii gittiği yerde Allah'ın cercealiği dinini tebliğ için ona bir şey anlatırken, bu kişi Allah yolunda mücahit olmuş oluyor, cihat etmiş oluyor belirje. İşte bu da nedir? Önce üç kelime. İnsanın kendi kemali olgunluğu. Ondan sonra karşıya da olgunlaştırmak. Yani yalnız ben değil İslam'dan. E, Karşıdan kurtarayım. Bu anlama gelmiş oluyor. Yani üçlü nedir? Mesela bir civciv, piliç. Ne yapar? Yem yer. Önce kendi bedeni büyütür ama. Tavuk oldu mu? Ondan yumurta vermeye başlar. Efendim. Bir Ağaç fidanı da ek dikilir mi? Önce o topraktan gıdası alır, havanın gıdası alır, önce ağaç olur, kendini kemale erdirir, ondan sonra meyve vermeye başlar. İşte insan nedir meyvesi? İslam'a çalışmak, bir kişi Allah yoluna getirmek, camiye getirmek, namaza getirmek bir kişiyi getirmek. İki Müslüman birbirine dargın. İkisi de Müslüman. Ya dargınlar. Bunların dargın olduğu diğer Müslümana bunlara barıştırmak vacip oluyor. Bak. Va vacip oluyor böyle. Kişi gidecek bunları uğraşacak böyle. Ona gidecek. Buna gelecek. Bunlara barıştırması gerekiyor. Bu kadar sevabı var. Ama bundan daha büyük bir bir şey var. Bu da nedir? Bir insan Allah ile dargın. dargın. Allah ile dargın. Allah emin dinlemiyor böyle. Allah'a emniye gelmiyor. Alın sece gelmiyor. Demek ki bir kişiyi Allah'ıyla barıştırmak nedir? bunu üzerinde arsa düşüremez muhtemelen. Böylece. Bunun için kişi kendi kemalden sonra, ibadetten sonra mutlaka İslam için çalışmak gerekiyor. İslam için böylece İslam'ı anlatma gerekiyor. Tabi doğru bildiğimiz konularda ama öyle hurafelere söylemek gerekiyor. İşte bidatlar var, hurafeler var mesela böylece. İşte şöyle böylemiş değil böylece. İslam'ın temel ilkeleri vardır. Bellidir bunlar. Kişi i̇şte bundan anflasi gerekiyor. Efendim daha işine girmek gerekirse ayrıntılarına ona girmemek gerekiyor. bilmesi kişi böylece. Bir de etme gerekiyor. Mesela bir insan salık ocağına gidiyor. Hasta kişi. Doktora bakıyor orada, Doktora bakıyor. Eğer yapacağı belli bir şey ise yapıyor. Onu açan bir şey ise hastaneye mi sevgeli? Hatta hastane bile daha büyük hastaneye gönderiyor. Yani burada olmaz. Işte İstanbul'da Ankara'ya git. Gönderiyor. Dine de böyle olmak gerekiyor. Efendim. Yani bir Müslüman kardeşimize bir şey anlatırken haddimizi de bilmemiz gerekiyor ama böyle. O konuyu bize biliyorsak anlatalım. Bilemezsek ne yapalım? Nasıl salgucu hastaneye sevk uzmanı uzmana sevk ediyorsa, biz de öyle yapalım ben sevk edelim onları işte. Gönderelim inşallah. <gülüyor> er rakiun es-Sacidun Ve adam arkadan buyuruyor. er rakiun Rükü ediciler. Es sacidun secde ediciler. Buradan Mevlam namaz kılanlara buyuruyor da Mevlam burada. Namazın iki rüktü bunlar. Rükü secde Mevlam bize bunu buyuruyor. Neden acaba? Şu namazın içerisinde fiili hareket olarak dört hareket var. Harz olarak. Onun içerisinde. Hareket olarak. Biri kıyam. Ayakta durma. İkincidir rükü. Eğilme. Üçüncü secde. Kapaklanma yere. Dördüncü de oturma. Dört hal vardır. Dördü farzı bunlara, Dördü farzdır. Yalnız rükü ve secdenin burada ayrı bir özelliği var şimdi. İki kişi namazda. Ayakta duruyor. Onu karşıdan gören kişi baktığı zamanlar namaz olduğunu karşıdan bilemez. Ayakta duruyor ama iş icabı mı? Yeren bakıyor belli olmaz. Yine oturan kişi, namaza oturan kişi de onu uzaktan gören kişi otururken görür ama namaz olduğunu yine bilemezdi. İnsan namazda işte oturabilir. Ama bir kişi rükü halinde, secde ise bu da ibadette kişi bakar. Bir kişi mesela Allah korusun bir putun önünde ayakta dikilmeye mecbur kalsa, mecbur kalsa kafir ol hep. Ama puta rükû secde etti mi, Allah Allah'a dinen şike bakmadı. Neden? çünkü kıyam ayakta durma, ayakta durma adeten de olabiliyor, iş gereği de olabiliyor, ibadet olabiliyor. Ama rükû secde an ibadete girebilecek. Allah mahsustur ikisi giriyor bunlara benzeyecek. Bu işi Mevlam buyuruyor. Errakiun es-sacidu olmak. Rükû eticiler secde ediciler. Ediciler bundan bir an daha çıkıyor. Yani namazda bu ikisine daha bir özen göstermek gerekiyor rükû secdeye. Göstermek. Rüke giderken ne diyor kişi? Tekbir alıyor Rüke giderken. Allahu Ekber. Yani o anda Allah'tan gafil değilim. En büyük Allah'tır. Allah huzurunda saygıyla eğiliyorum anlamına geliyor bu. Rüke de, rük e de geliyor. Sonra bakın burada bir özelliği ince daha var burada. Kıyam ile secde arası ortası bu bakınız Kıyam Ortasına gidiyor rükü, ondan sonra secdeye, ondan sonra verecek. Secde makamı daha yüksek. Secde makamı tabi. E şimdi rükü de, tabi yine bazı kişiler çok acele yapıyorlar rükü de, çok acele. Rükü farz. Onun teşbihatları var, onlar sünnettir. Sünnettir ama muhteremler, aslında her bir sünnet, Yine Kur'an-ı Kerim'e bakar bakınız böyle. Her sünnet Kur'an-ı Kerim'in bir uygulamasıdır. bu buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Bismillah. Fesebbih Bismi Rabb'e gel azim. Bak Mevlam ya. Fesebbih Emir bu. Fedef hayt akibiye Fesebbih hemen teşbih eyle. Yani subhanında. Kimi Bismi Rabb'e gel azim. Bak. Azim olan Rabbini tesbih eyle. Bunu verilen Kur'an'da buyuruyor. Bu ayetin uygulanması gerekiyor. Nasıl uygulanacak bu? Peygamber bizi bunu rükuda koyuyor. koyuyor yani rüküdeki bu tesbih üstünde diyoruz ama asla uygulanıyor bu şekilde. Azim olan Rabbini tesbih eyle. Azim olan. Nedir azim. Azamet böyle. Azamet böyle. Yani Büyüktüğü başka azamet başka. Bir şey büyük olur, azameti olmaz. Heybet yani böyle, böyle. olmaz. Ne yapıyoruz Rükû'da? Sübhane rabbiel azim. Yani namaz var ya müthrem namaz var hep böyle namaz böyle. Yani. Emin olun böyle namazdaki her bir kelimenin öyle bir anlamları var ki böyle maverası. Yani bunda bir perde arkası var bunlar. Yani kişi böyle nasip etse inşallah bizlere de şu işte namazın biraz tadını alabilirsek biraz içtin böyle içine girebilirsek biraz böyle bir şey. Yani karşıma bakmasak da namaza içine girebilirsek bak. Subhana Rabbi'l Azim diyoruz bak. Rabbiye benim Rabbi'm Allah ye ya inisbie ediniyor böyle azim olan Rabbi'mi azim olan Rabbi'mi tesbih ediyorum. Ne tesbih? Allah da her türlü noksanlıktan tenzih etme. Temizleme hale. Yani. yani Rabbimiz de haşa hiçbir bir 90 sıfat mevla husuhta. Ne noksan sıfatlar mesela görme, işitme, güç, kuvvet gibi şeyler böylece Allah Teala Mevlamız her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Mevlamız her şeyi biliyor. Her şeyi duyuyor Mevla. Mevlamız her şeye gücü yetiyor. Kadir-i Mutlaktır Efendim Yetiyor. İşte bak Rükü'de bunu söylüyoruz. Ama Efendim Sübhan Sübhan Sübhan Sübhan Sübhan Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Almıyor herhalde. Almıyor Efendim Yani namaza durmuş kişiye Allah huzurunda bak Mevlam burada Er-Rakim buyuruyor. Namada Rükü'nün ayrı bir özelliği var Efendim. Özelliği var Rükü'nün. Oraya giderken de kişi tekbir alıyor. Allahu Ekber en birini sensin Rabbim. Ne anlama geliyor? Allah'tan başka her şey küçük, her şey boş anlamına geliyor. O anlama geliyor. Rüküye eğiliyoruz. Tabi eller dize yapışmış. Dizler böylece. Sırt erkeke dümdüz. Kadınlar biraz daha fazla az eğilecekler erkeklerden. Eğilecek kadın Orada en aşağı 3 sefer. Ama Ta böyle içimize inşallah böyle sindire sindire. Soğuktan kalkıyoruz. Ne diyoruz? Semi Allahu limen hamideh. Sonda heva burada. Semi Allahu limen hamideh. Semiya işitti. Semi Allah Allah işitti işitiyor. Yani Allah icabet ediyor. Limen hamideh. O Allah Teala'ya kim hamd ederse, Allah kimşik ederse, Allah bunlar işi diye görüyor, biliyor, benim karşıda verecektir. Bunu söylerken kalkıyoruz. Hemen Türkiye tabi gidil mesaj diye digildik. Ne gerek işte şimdi burada? Madem Allah her hamdını görüyor böyle biliyor. Allah bunun geriine karşını veriyorsa, şimdi burada bir Allah a hamd etme gerekiyor. Rabbena lekel hamd veya Rabbena ve lekel hamd bu şekilde. Önceleri Medine Müller Peygamber zamanında Rabbena lekel ham denmiyordu. Peygamber Sümr'e deyince hesabını söylüyordu Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namaz kıldırıyken tabi Peygamberler Peygamberin meşidinde Peygamberimizin arkasında namaz kılanlar, yani insanların tabi en mutluları onlar, sahabeler yani. Yani gıpta etene kadar az mı, azım az mı az böyle. Bir peygamber Allah Resulü'nü namaz kıldırıyor. Böyle şey. Allah Resulü Kur'an okuyor, Fatih okuyor, Zammüsür okuyor Allah Resulü. Nasıl okuyor? onu Allah-u Teala. Şey. Bir peygamber okuyor bu şekilde. Böyle şey. Okuyor tabi o meşrikte hava oluyor zaman böyle. Feiz. Yanıyorlar böyle işte. Sahabi yanıyorlar böyle geliyorlar. Peygamber Hükür'den kalkarken Semi li men hamide deyince sahabeden biri ölü bir hale gelir kendisine o oh, ham makamında ama şükür makamında böylece. Işte. Allah nimetini bütün fark bir Yerlere göre nimetler fark etti. Öyle bir cezbeye geldi. El almadan bağırdı. Rabbena lekel hamd böyle bağırdı böylece. Işte. Rabbim sana sana maksuz. Öyle bağardı Çok bağırdı ama. Şu an tabi kendine geldi. Utandı. Bir peygamber namaz kılıyor. Ben daha yani abi bir yaptım ben. Kendi kendine üzüldü bariçe. Peygamber namazı bitirdi. Peygamber döndü. Kimdi Rabbani Hakim diyeyim? Kimdi? Utandı. Ya Resulallah bendim. Peygamber gülümsedi. Artık bunu namazı söyleyiniz peygamber. Peygamber söyleyiniz Rabbena lekel hamd Rabbena. ey bizim Rabbimiz yaratan Rabbimiz lekel hamd sana yalnız sana mahsustur övgü şükür yalnız sana mahsustur neden yaratan olmaktan yönetim olmaktan bir şey maddi. havayı soluyoruz hava yaratan kim değil mi havada bir düzen var havada yani gazlar karışık ama bir düzen var havada böyle bir dengel havada var böyle şey biri fazla bir eksik diye böyle şey onu soluyan kim bu şey böyle sonra içtiğimiz suyu tadını veren kim bu ya yani yediğimiz elmanın portakalın tadını rengini veren kim böyle şey kim bu yaratan kim bunlara böyle şey kimde ne var böyle yaratan her şeyi veren mevlamız o halde yalnız onun hakkıdır hamdü sana sonra ne yapıyor bunu etten sonra ayakta dipten sonra dikirerek hemen diye tabii ...yine tekbir alıyoruz burada... Bak. ...yine tekbir bak. ...yine Allahu Ekber... Al, ...tekbir alıyoruz... ...en büyük Allah'tır diye... ...bu defa secdeye kapanıyor bakın... ...secdeye kapanma... Bak. ...nedir bu secde... ...işte kulun Mevla'ya... ...en yakın olduğu yer secde hali... ...kapanma... ...yani yokluk... Burada fena bele. ...artık o yokluk makamına giriyor... onuru benli... ...hepsini götürüyor... Allah'ın büyüklüğü adamın karşısında kul burada secye kapanıyor. Allah nereden secye kapanıyor? 7 ağza secde ediyor El, ikiye, iki ayak, diz ve baş koy, kuyruk koyun böyle. Alınla burun bir sayılıyor bunlar. 7 aza, 7 kemik orada secyeye kapanıyor böylece. Secdede parmakta bile şey böyle aç olmayacak. Kan kuş bakacak bunun şimdi. Böyle açtığı mı ok gibi sağa sola bakılar verecek. Küre bakacak herhalde. Yüzümüz tam iki elin arasına girecek. Alın mutlaka yere secdenin duyacak. Eğer çok yumuşak olsa olmaz arkadaşlar. Olmaz. Alın güzel basacak. Burun yere basacak. Yere basacak bunlar. Bir de ayak parmakları böyle bükülü kübeye dönecek. Dik olmuş ayak parmakları. Dökecek. Kübeye secdeye tam varıktan sonra Üst seferde şimdi secde tesbihatı o üç seferde. Sübhane Rabbiyeli Eala. Şimdi burada Kur'an bu arada. Bu da Kur'an'ı Eylem buyuruyor. Seyirin Rabbiyeli Eala ayet suresinin şerinde Eylem buyuruyor. Eylem buyuruyor. Sübhane Rabbiyeli Eala. Burada Eala en yüce olan Rabbimi tesbih ediyor. En yüce olan Rabbim. Tesbih ediyorum. En aşağı üç sefer böyle güzelce söylemek gerekiyor. İsteyen beş yedi tabi söyleyebiliyor. Esracidun işte rükü edenler sece edenler. Şimdi tabi gerçek namazı kılanların namazın nerede? Bir de kendimize bakalım. Biz de allah Teala kulun neresindeyiz bizler? Ona bakalım böylece. bir ibara vardır. Hasanatül Ebrar Siyyatül Mukarrabin diye bakınız. Hasanatül Ebrar Siyyatül Mukarrabin. Ebrar'ın hasenesi, sevapları. Ebrar Allah'ın iyi kulları. kulları. Onların yaptığı hasenesi sehablar Mukarrebine göre günah onlar. Günah işlemiş oluyor arkadaşlar. Derece derece. Şimdi öyle kişi var Mesela bir cuma namazına gider, bir cuma namazına gider, hem de önde oturmak korkar. Arkada otursun ki çabuk çıksın, çabuk çıksın böyle. Ona kekde ayarlar böyle otursun. Şöyle paldırı, kütürü böylece yani bir farzını zor kılar böyle. Zor kılar, hemen dışarı çıkar, aykabını alır. Ben bir gün merak ettim, Ramazan, terav namazında merak ettim bir günü. Baktım bazıları tereyağın namazının bitti anda müezzin Fatih dediği anda bakıyorum sanki aler vurmuş böyle asker bilgiler. Düşman saldırmış aleri vurmuş sanki böyle. Nasıl birer koşuyor kapıya yığılma kapıya. Herkes çıkıyorlar dışarıya. Acaba bunların mühim işim var bunların. Yani, tuvalim sıkışıyor ne oldu bunlar bu şey acaba. Merak ettim bir gün. Şöyle yukarıdan bir bakıya bakıya. Baktım caminin dışarı çıkan orada dikiliyor da. Onlar bu ona konuşuyor, dikiliyor orada böyle. İşleri yok bu şekilde belli ya. Ne var? Ama bir an önce camiden dışarı çıkabilirsin bak. E bakınız değil mi? Neredeyiz? nerede bu şekilde? nerede bu şekilde? Yani gerçek namaz nerede? Allah'ın gerçek kulları nerede? Biz neredeyiz? Allah korusun dünyada olgunlaşamadan gittik mi işimiz zor kabirde. İşimiz zor. Kabir bizi sıkacak zaman verecek yani kendimiz ruh sıkılacak orada. Ruh sıkılacak orada. Nasıl şimdi camda sıkılıyoruz, taşın namaza sıkılıyorsak ne olacak halimiz kabirde değil mi ya? Kabir sıkacak. Yani ruh sıkılacak işte ruh sıkılacak. Ama bir Allah dostunu zindana kapasalar, mağaraya kapasalar yüzlerce yıl hiç başına kalır bakmadılar. Bir huzura girer Allah'a bir Allah dostudur, Allah zikre girer ki hiçbir şey alamaz böyle işte. Bir gencin biri vefat etmiş ama Allah yolunda genç böyle. Hak aşıkı böyle. Allah yolunda bir genç vefat etmiş. Bunu tabi etiyorlar mezara indiriyorlar. Holası da diküle başında Buna terkümeci hocası da, terkümeci hocası da buna başlığında. ama hocası da tabii eski hocalardan. yani gerçek el hesabıymış, keşi başıkmış Bakayım diye benim bu en sevdiğim talebemdu benim bu diye böyle. En sevdiğim talebem diye en uyanık talebemdu benim bu. Bakayım diye şimdi buradan belli olacak ne oldu? belli olacak bakalım böyle diyor. Şimdi genelce mezarı indiriliyor, üzerine kapanıyor. Burası geçip inceye bakıyor şimdi. İki melek geliyorlar muhtemelen. İki melek geliyorlar. Men Rabbüke. Varıyor tabi. Men Rabbüke. O anda cennetten hırı kızlara koşup geliyorlar bakarız. Hırı kızlara koşup geliyorlar. Bu onlara bakıyor. Hırı kızın birinin boynunda cennet incine bir gerdanlık varmış. Huri kızın boynunda ben diyeceğim. Ama öyle bir gerdanlıkmış ki tabi cennet taşlarından yani gözlerin görmediği hayalere sığmayan parlak şeffaf bir şeymiş böyle Bu bir tutuyor kopuyor. Orası bakıyor böyle. Kopuyor dağılıyor. Bu onlara bakılırken aradan binler yıl geçecek kıyamet kopacak. Bu kişinin ne melekleri görüyor orada, suar meleklerini görüyor ne onunla ilgili de şey. Yani Allah'a uyanan kişiler o kabrinde daha iyi giriyorlar böylece. Yine bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece mescide gidiyor Peygamber Hazretleri. Gece mescide gidiyor. Tabi o dönemde Medine gece tabi ışıkları yok. Her tarafı karanlık. meşide karanlık. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescide giriyor bakıyor. Tanıdığı bir genç secdeye kapanmış, secde kapanmış, secde hem ağlıyormuş, hem Allah dua ediyormuş. Genç secede. Ya Rabbi, şey dua ediyor o anda, peygamber duyuyor bunu. Ya Rabbi, senin Resul-i Ekrem'in Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyaya yetim geldi ya, ya Rabbi. Hiç babasını görmedi. Baba diye bir şey bilemedi. Baba Şekbatı'nı göremedi. Altı yaşında annesini de kaybetti. Yetim kaldı ya Rabbi. Dedesini de kaybetti. Ondan sonra da peygamber oldu ama hep düşmanlarla uğraştı. Hakaretler şunlar uğraştı. Ya Rabbi ne olur? Benim peygamberimi yüzme bahçede ya Rabbi. Eğer cehennemini dolduracaksan ya Rabbi bana öyle bir beden ver ki ya Rabbi, ben o cihennemi doldurayım. Ben yanayım ya Rabbi. Ümmetim hala ben kurban olayım. Ama ne olur. Peygamber üzülmesin bahşede iş Peygamber tabi onu duyuyor. Genç şöyle başını kaldırıyor artık. Bitirmiş duasını. Gözleri yaşlı. Bakıyor genç. Peygamberi görüyor tabi. Peygamberi görünce genç tabi daha bir aşkı cezbeye geliyor. Cezbeye geliyor. Peygamber şöyle buyurdu, ya genç, sana müjde vermeye geldim. Allah'ın veli kullarına karışın sen de. Yani ehyilik makamına erdin. Allah dostu oldun. Allah senden razı oldu. Bu genç peygamberimizin bereket ağzından bu mizi alınca tabi ruhu artık sığmaya kalabramadı. Ruh genişler böylece. Ruh genişler. İşte buna cezbe deniyordu. Cezbe deniyor buna böylece. Nasıl ki bazı ısınan gazlar sığmazlar kabına, patlar kabı Su Su bile kaynatır mı? taşar böyle, taşlar götürür. İşte ruh da ruh da manevi gıda aldığım ruh da, ruh da cezbe geldi mi ruh kalıba sığmaz. Kalıba sığmaz böyle şey. Bu genç de öyle bir aşkı cezbeye geliyor ki tabi kim gelmez sabahında o mücadele alınca bir defa bir Allah diyorlar. Ama öyle bir Allah diyor ki, artık ruhuşik bedene girmeye geçe yani yana O şekilde teşmeye devam edecek. Işte. Peygamber diyor ki, bure sabahdan hesabına cemaate, bunu yakınları kimler işte biz yarısı Allah. Alın bunu yıkayın, kefenleyin. Bana haberin namazını ben kıldıracağım. hazır hazran ya, yarısı hazır. Peygamber namazını kıldırdı. Peygamber mezar'a gitti. Peygamber dedi ki durun ben ineceğim mezar'a. Peygamber ortada da indiler. Peygamber arşa mazere bunu barak kucağına eline aldı. Peygamber nasıl yapar diyor Peygamber kucağına aldı bunu. gençe nasıl yapar Ama Peygamber bitir bırakamıyor bunu mezar'a. Bırakamıyor mezar'a gençe. Bırakamıyor. Tabi bütün sahabeler bakıyorlar şimdi. Resulullah inmezce mezar'a. Peygamber indi mezar'a ama bunu bırakamıyor mezar'a biraz sonra hemen bıraktığın mezarı çıldıştılar. Bizi örtüldü, sordular. Yarısı ve Sen niye mezar hemen bırakamadın? Diye bir şey vurdu. Estağf. Cenetten kızarı millete koşu bediler, onu benden kapıştılar. Bana bana bana ver diye Bana ver diye. Yani böyle bir Allah dostu bakın müslümanlar. O mezara, toprağa değmiyor bile böyle. Değmiyor bile, bile, bile. O hemen alıp onu cehennete götürüyorlar, ruhunu götürüyorlar, cehennete götürüyorlar. İşte, öyle bir alem var. Şimdi biz gireceğiz, mesaj'a gireceğiz, Allah korusun burada boşa yaşarsak, ölüm anında tabii çok iş mi olacak? Olacak böyle yaşa. Ama kim de burada boşa yaşayamazsa, o da ne yapacak? Bismillah. لِسَعْيَهْ رَعْضِيَهْ fi cennetin عَالِيهْ لِسَعْيَهْ رَعْضِيهْ Ülüm anında kendini görecek. Amellerini görecek. İdrisini görecek. Allah aşkına elhamdülillah aldanmamışlığın şu far dünyayı diyecek. Aldanmış Allah şu kadar bu şekilde. Allah korusun. Aldanmışsa taba da yandı bu serbadet. Allah korusun. İnsan dünyaya bir defa geliyor insan. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Efendim diye bir defa gelir de burada yaşayalım biraz. Ne olacak yaşayıp ne yapacağız? Ne olacak? Fazla yedin zarar oluyor. Külü alıyorsun. Kalbine zarar veriyor. Damar yapıyor. Tansiyon rüşüyor. Şuna buna böyle bakınız. Fazla yemiyorsun böylece. Ya e fazla giye bakıyorsun giyemiyorsun. Giyemiyorsun. Sıcakta sıkıyorsun gene böylece. Fazla giyemiyorsun böylece. Yüz tane oda olsun kişinin insana bir odada oturup yatıyor insan yetiyor. Efendim on çıva ayakkabım var. Onu birden giyemiyorsa ama birine giyeceksin bir şekilde. Giyyeceksin. Bu işin insan dünyada yaşayacağız diyor bazıları Allah korusun. Yani değer mi? Demez bir şey. Sadece sadece. Bir şey demez bu. Aslında buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en nasi niyamın Fi <fî izâ matun> tebehu verin bir bakın bize. En azı insanlar uyku uyuyorlar. Uyuyan insan uykuda insanlar şu an. Hepimiz uyuyuz. Fi <fî izâ matu> öldüğü zaman intebhu intibah uyanma oşe Yani aslında işte uyuyoruz, ölümde uyanacağız, uyanacağız. Ben iyi hatırlıyorum bakın müslümanlar bir gün bir yere gittim. Çocuğu, herhalde 2-3 yaşlarına tahmin edin, bilmiyorum tam kesin, uyuyor çocuk. da gidip oturuyoruz, çocuk birdenbire uyandı, başladı aramaya. Arabam ne oldu, arabam ne oldu? Bakın, yani gözü buraya gördüm ben. Çocuk şey, uyandı, başladı aramaya. Arabam ne oldu, arabam ne oldu? arabam ne oldu? Babası, ne arabası yavrum, ya arabam vardı benim şey ne oldu? Ben sen bak, rüyada araba görmüyoruz, rüyada. Uyandı rüyayı aldı. Bilmem farkında değil de arabam onu ağlıyor böyle şey bak. Arıyor. Şimdi tabii herkes rüya görüyor. Hep rüya görüyoruz. Tabii yine hepimiz bazen rüyamıza korkuyoruz bazen. İnsan korktu rüya görüyor bazen. İnsan gerçek gibi olan bazen. Can rüya oluyor. rüyamda korkuyoruz. Uyandı bakıyoruz. Haa şükür rüyamış muhtemelen. İşte bakınız, hayatta böyle iş işte. hayat mutlaka. İnsan dünyada bazen çile çekebiliyor, dünyada. Zaten büyükte daha çok çile böylece. Hayat insan dünyada bazen Çilli olabiliyor. İnsan her türlü aşağılanabilir insan dünyada. Ama ölü mandayırsa uyanacak. Ha, o bir dünya hayat duruyanmış o. Gerçek hayat başlayınca rüya geliyor. Bunun de olsun, insan bazı dünyasında kendine çok üst makamda göre kişi biliyor aslında kendisini işte. Yediğini içtiğini gel şunlar şunlar göre kişi böylece. Bu bakıyor ah rüyamış abi tatlıydı ama rüyamış belediye böyle diye böylece. İşte hayat bu. Hayat bu. Yani sonunda her şey bir rüya gibi hayal olacak. Asıl gerçek hayat ondan başlayacak. el amiruna bil marufi böyle anlıyor bunlar bir de marufu emrederler bakın maruf emir maruf bilinen şeyler İslam'da dinde bilinen temel ilkeler bunlar da başkalarına e, tavsiye ederler öğüt verirler gelende emir şekli yaparlar bunlar işte. yani bir de İslam'ın yaşaması İslam ilkelerinin delilmemesi için, yaşaması için buna çalışıyor başlıyor böyle. Emrin maruf deniyor ona böylece. Demek buna bundan gerekiyor böylece. Hazreti Sömeşre buyuruyor Hazreti Sömeşre buyuruyor. Şöyle buyurmuştu yani. Ben ve Hişam hayat olduğumuz sürece dine bir zarar gelmez. Bir de Hazreti Sömeşre sahabeden onun da asrı göre emir maruf mübirleriyeceğim. Özel çıkarmış böyle dışarı sokulmuş çıkarmış. Ne görürse bak bunu böyle yap, bunu böyle yap. Yani bu şekilde yapar. Işte. Yaparmış. Haz Şömer biliyorsunuz namazda, sabah namazında tam tekbir aldığı, el bağladı, orada vuruldu. Bir mücüzlük köle hançer kitabı kesten zehirli hançerle onu yaraladı. Bütün başdaklı şey çıktı, karnı yardı, bir dışarı alt çıktı namazda. Eve götürürler. Yani konu oraya girmeyeceğim de o namazına. Hastanemen yaralı evinde yatıyor. Üç gün yaşadı. Hastanemen'i çok seven bir genç ona geçmiş olsun'a geldi. Hastanemen'i çok seviyormuş ama genç. Ona geçmiş olsun'a geldi. Tam genç kalkaya dönecek. Hastanemen ağır yaralı. Öleceğini biliyor. Ölümünü bekliyor. O durumdayken Genç de bir kusuru gördü. Nedir kusuru da? O zaman da bazı kişiler çok uzun fistan giyerlerdi. Uzun da yere sürüklenirdi böylece. Onlar için bu bir nevi şey o Hava tazımlar. Hasdemer ağır yaralı sancıdan kıranıyor. Oğlum da yok da bir şey böylece. Yaralı sancıdan kıvranıyor. Gence baktı uzun girmiş. Ya aşam. Yemişim. bak. Dönge bakayım buraya. Bak çok uzun bu. Almak demek için kesinlikle bulmak burada. Almak için kesinlikle bulmak burada. Yani emri mağruf da yapmak böylece. Yapmak, tabii elimizden geldiği kadar kimlere nazımız geçerse, kimlere böyle söz söyleme durumundayırsek bunlara söylememiz gerekiyor böylece. Efendim yalnız sen kılmamazla kimseye karışma bu yahudan uyduruyor bir yalan mıdır? Yahudan uyduruyor bir yalan böylece. Bu İslam'ı çökertme hiç yapılan bir şey böylece Din bizim demiz elhamdülillah. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. Ondan sonra da münkerin lehi ve nâhulü al-münker münkerde İslam'da olmayışıyla haram işleyenlere de bundan da engellemeye çalışmak. Çalışmak bunda. Velhâfızü lihududillah velhâfızûne ve muhafız koruyucu li hududillah bak bunlar Allah'ın hududunda kurulurlar bak Allah hududu nedir? Allah'ın çizdiği çizgiler işte böyle İslam'ın İslam çizgileri çizilmiştir, kurallarla belirlidir. Bunlara bunu koruyucuları bir de böyle İslam için böyle bak. İslam için, akıdan böyle bir yürüyor ve beşir mümini ve beşir müjdele, emir kime peygamber olarak. Peygamber. Mevlam görüyor. Ya Muhammed'im, ya Habib'im. Müjdele müjdever kimlere el müminine. İşte bu sıfatı haiz olan bu mümin kamillere buradaki lam adişin. Lam tarife burada adişin ahdi zehni deniyor buna. Yani yukarıda geçen bu sıfatları. Nelere bunlar? özetelim inşallah. Önce tövbe edenler. Tövbe makamına girenler kardeşim. Artı o kişinin gönlü güne kabullenmez kardeşim. Buna O makama gelmiş. Sonra abidlere grubuna girmiş. İbatan tadını almış artık kardeşim. tadını almış. Elinde olmadan ya konu okur, ya Allah'ı zik eder ya bir müslümana bir şey anlatır. Ya namazında boş zamanını mutlaka değerlendirir. Tabi dünya işini çalışır, dünya işini yapar. Hatta dünya işini yaparken de Allah'tan gafil olmaz. Sonra tabi Allah hamd edinler. Bütün bu sayılanlar, işte Mevlana buyuruyor, Habib'im Muhammed'im onlara müjde ver. Allah buyuruyor, onlara müjdele. Tabi ne müjde burada? Dünyada önce olgunlaşma, olgunlaşma. Bir insan dünyada olgunlaştı mı o kişi daha dünyada sanki cennette yaşar gibi olur bak muhteremler. Yani huzuru bulur o gönül. Huzuru bulur. Allah teslim, tevekkül, sabır, şükür hep buna kendi oluşur bunlar. O kişinin gönlü muazzam genişler. Şeref sudur deniyor buna. O kişinin muazzam göğsü genişler. Öyle tatlı feyizli Öyle hali yaşar kişi böylece. Tatlı hali yaşar dünyada. O kadar güzel hali yaşar. Sonra tabi ölürken yerini göre göre melekleri vedalaşarak konuşa konuşa böylece. Mevla'nın ismini anlara zikrederek bence gider. Bir gün hadır Rabia sormuşlar. Gelmişler kadınlar Rabia da Ya Rabia ne olur Allah aşkına demişler. Can istediği bir şey var mı demişler. Yani sen demişler yapılmazsın. Böyle uğraşmazsın. Eğer demişler canın istediği yani diyecek hamur içtiğinde işte Can istediği bir şey varsa ne o Allah aşkına söyle yapalım bitirelim İlla isra etmişler. Canın bir şey istiyor mu? İstiyor. İstiyor ama yapınmazsınız onu. Yaparız. Ne istiyor canın? Ne mi istiyor demiş. Şöyle bir mezara demiş girsem de Mesela girsem de, melekte gelip bana, ya Rabbi'ye Rabbim kim diye bana soğusalar, melekler. Ben de Rabbim Allah desem böyle. böyle cevap versem diyor, bunu işten böyle. böyle diyor. Yani dünyada Allah demeye doyamıyor bak, doyamıyor böyle. Işte. İşinden geliyor böyle. İçten doyuyor. Kaynak kutu gibi böyle, işten geliyor Allah diyeyim tatmin olamıyor. Yeterin doyamıyor. Doyumsuz böyle ibadete. Mezar girsem de mezarda diyor Rabbim Allah bir dese mecabe desem böyle diyor. İşte insan mevdan izniyle dünyada olgunlaşabilirse insan dünyada böyle. Yaş olgunlaşabilirse daha dünyada kişi cenneti hayatını aşıyor bile. Aşıyor bile. Cennete ayda böyle. Işte. Kişi namazdan feyz alır, ondan sevkalırlı böyle içi huzuru bulur, aşkı cezveyi bulur, o kadar tatlı tatlı hallere girer kişi böylece. Işte. Tabii onun mezarada ne oluyor? Cennet bahçesi oluyor mezarında. Hem cennetten açılıyor pencere açıyor cennetten böyle. Açılıyor, yeşillik, nu, melekler, huriler geliyor, akrabaları geliyor, yakınları geliyor, onu karşılama gelin, hoş geldin diye geliyor. Dostlara geliyor. Allah dostlara geliyor. Peygamberlere görüyor. Böyle bir alem oluyor. Peygamberlere Aleyhisselam mazderi. Aldan öyle kullar var ki bir peygamberi öyle kullar var ki Mevla'mızın kabre girdiği zaman kabirde öyle buna karşıydı. Yani kabrinde karşılama yapacak buna kabrinde buna. da kabre girerken daha o melekler guriler, evliyalar, sahabeler, yakınları, öyle karşılayacak kişi, onları görünce, o kadar sevinecek böyle. O kadar sevinecek onları, sevinecek onları görünce, hele kabrine konup da, kabirde cen bahseden dönüşünce, artık muazzam aşkına gelecek. Peygamber şöyle buyuruyor, meleklere yalvaracak. Ne olur? bana izin verin de, evime gideyim de, onlara haber vereyim durumumu. İzinmesinler bana. Onlar bunu bilirsinler bu şekilde. Yok diyorlar, sen bile onlar seni göremez, konuşamazsın beni. Bakınız kabir öyle korkunç görünüyor. Hele kışın, kazıl zaman çok öde, su da çıkıyor böyle, çamur oluyor böyle. Çamura konuyor, kefenle benmez kefen, çamura konuyor. Üzerine tahta düzeliyor. Üzerine atılıyor. Çamur. toprak, Taş top. Üzerine atılıyor. Yanınıza kalıyor. Yanınıza kalıyor. Öyle görünüyor. Ama kazanan işin o kabir bütün dünyadan daha hayırlı, daha güzel böyle. Daha güzel böylece. Kazanan işin. E oraya bize gireceğiz bak muhtemelen değil mi? Oraya biz gireceğiz bu şekilde böylece. Sonra ölüm, hastalık, yaşlı ve bir şeye ayrım yapmıyor ölüm böyle her yaşta ölüm gelebiliyor böyle. Ta, ana karında ölüm geliyor. Allah ruh ver ana karında canlanıyor. Yine Allah o da o ruhu alıyor bakın. Ana karında kardeş. Onun için her yaşta ölüm gelebiliyor. Ama oraya gidiliyor işte böyle. Oraya gidiliyor. Bunun için dünyada kalma gerekiyor ve lanbür işte böyle gerçek müminlere Habib Muhammedim müjdeber. Onları öyle bir yer bekliyor ki onları, onu onlar öyle bir yer bekliyor ki hatta Peygamber Şerif yürüyor, kişi var bir ah çekecek, ah keş daha önce ölseydim, böyle keş daha önce ölseydim böyle. böyle, hayat varmış diyecek, bu da kabir bu da, kabir bu, cehennem başka, yani güzelliğini ancak Mevla biliyor, Yaratan biliyor, böyle nasıl inşallah böyle İslam yaşamayı inşallah, inşallah, öyle inşallah. a so